Bu resimde ne görüyoruz? Çocuklarla sanat okuma ve düşünme Hazırlayan ve sunan Nurşah Yılmaz Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dayız. Ee, ve programımız başladı. Ben Nurşah. 15 günde bir yayınlanan e, Bu Resimde Ne Görüyoruz adlı programımızın daimi konuklarıyla beraberiz. Her hafta olduğu gibi. Bugün de programımızda e, bir sanat eserine odaklanacağız. Eseri hem okumaya hem de üzerinde düşünmeye çalışacağız. Evet çocuklar hoş geldiniz. Stüdyoda kimler var bakalım. Birce ben merhaba. Çınar ben. Merhaba Çınar. Selam herkese, ben Zeynep. Ya ben Kumsal. Selam. Her ben Rüzgar. Rüzgar'cığım merhaba. Bugün çocuklar sizinle e, Tirelce Dikmen'in e, adına ve yapıldığı ait herhangi bir bilgi maalesef ulaşamadığımız e, ama belki de adına göç diyebileceğimiz e, eseri üzerine konuşmak istiyorum. Eser şu an karşımızda, e, böyle birlikte e, gözücüyle de bir yandan inceliyoruz aslında. Ama hatırlatalım. Sevgili dinleyenler, e, Tilajlı Dikmen'in bu eserini internetten açıp siz de bizimle e, inceleyerek bize eşlik edebilirsiniz. Ama adını e, nasıl arayacağız? Belki şimdi üzerine e, yorum yaptıkça neye benzediği, hangi e, renk e, tonları ağırlığında e, yapıldığı e, üzerine biraz fikir vermiş olacağız. Neler görüyoruz bakalım bu resimde? Birce. Ee, öğretmenim ben bu resimde Yeşil ve sarı tonlarını görüyorum. Aynı zamanda da iskeletler görüyorum. Çınar? Öğretmenim, benim dikkatimi bütün insanların siyah olması ama en arkada giden insanın beyaz olması dikkatimi çekti. Rüzgar? İnsanların önünde böyle çuval var, çuval taşıyormuş gibi. Yukarıda da bir martı var, martı benzer bir... Uçağım var var. Ee, öğretmenim ben arka plan e, full yeşil renkli ortada e, sarı yuvarlak yani elips tarzı bir e, maden tarzı bir yer var ve arkadaşlarımızın insana benzettiği şeyler tabii e, böyle benim için biraz gölge gibi duruyorlar. E, o gölgeler diğer da söylediği gibi bir şeyler taşıyor. Onların ilerlediği yolda da İki tane hayvan tarzı şey var böyle, inek, koyun tarzı şeyler. Hı hı. Ben böyle görüyorum. Hı hı. Peki e, bir şeyler taşıdığını düşündük hepimizde. Ne taşıyor olabilirler sizce? Kumsal? Bence para taşıyor olabilirler. Bir de benim bu resimde dikkatimi çekti. Birazcık sanki sahildelermiş gibi. Çünkü burada martılar görüyorum. Hmm. bir de böyle o durdukları yer sarı kum gibi diğer yerde mavi deniz gibi hmm. e, taşıdıkları şey de para olabilir yani birazcık soyguncularmış gibi geldi Bana siyah olmalarından da kaynaklı hmm. bu şekilde bir yerden bir şeyler kaçırıyor olabilirler soyguncu olabilirler e, bir de renkler bize Deniz ve kumsal çağrışımı ya. Başka renklerle ilgili yorum olan var mı? Kumsalın yorumuna ek olarak Çınar. Öğretmenim ben kumsal kumsal arkadaşımızın söylediği e, soyguncu fikrine katılmıyorum. Daha çok resmin adından yola çıkarak resmin adına göç demiştiniz sanırım. E, bu birkaç tane insan göç ediyormuş gibi. Yani bir şey kaçırmıyorlar da göç ediyorlar sanki. Ne taşıyor olabilirler başka? Şey eklemek ister misiniz? Ve nereye gidiyor olabilirler? Rüzgar. Kuşlar böyle... Sıcak hava, soğuk havalarda sıcak olan yerlere geçerler. Onlar da üşüdükleri için belki sıcak olan bir yere geçebilir. Üşümeyecekleri bir yere gidiyor olabilirler diye yorumlayabiliriz o zaman. Zeynep? Öğretmenim belki de eğer o zamanlarda şey taş, tabletler... E ...keşfedilip yazı bulunduysa böyle bazı şeyler yazmış olabilirler ve yazdıkları şeyleri de yanlarına taşıyor olabilirler. Neden öyle düşündün? Sana böyle düşündüren ne oldu? E, çünkü e, hani böyle bir göç tarzı bir çağ ve sanki şöyle bir resme baktığımda o kadar böyle kent tarzı bir şey olmadığı için... ...belki de eski çağlardandır diye düşündüm. İnleyenleri hatırlatalım. Tirache Dikmenin eserini internetten açıp siz de bizimle birlikte inceleyebilirsiniz... Ee, zemini açık yeşil tonlarında ve sarı tonları ağırlıklı insan figürleri hatta gölgelere benzettik. Hayvanların, e, Hayvan figürlerinin yer aldığı e, bir tablo bu seçtiğimiz. Şu anda biz bu tabloya bakıyoruz. Belki diğer eserler arasından seçebilmeniz için bu ipuçları yeterlidir diye umuyorum. Birce? Ee, öğretmenim, e, şimdi arkadaşlarım bunu göç olarak yorumladılar. Ki bence de e, göç olarak yorumlanabilir. Ee, ve eğer göç ediyorlarsa bence e, o taşıdıkları şeyin içerisinde kendi e, nasıl desem kendi hayatlarını sürdürebilmek için mesela atıyorum su mesela battaniye kendi hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan şeyleri de taşıyabileceklerini düşünüyorum mhm. Onlar için temel ihtiyaç durumunda olan, yaşamlarını sürdürebilecekleri, önemli e, saydıkları birçok eşyayı yanlarında götürüyor olabilirler. Nasıl bir yer burası da? Aklınıza başka ne geliyor? Nasıl bir yer olabileceğine dair söyleyebilecekleriniz neler olurdu? Ve nasıl bir duygu durumu içindeler acaba bu arada? Yani mutlular mı? Heyecanlılar mı? Yoksa yorgun ve bitkin midirler? Zeynep? Öğretmenim bence daha iyi avlanabilecekleri bir yere gidiyor olabilirler. Mesela bulundukları bölgede e, o kadar güzel avlar bulamamışlardır. Daha iyi ve daha böyle etli butlu hayvanlar bulabilmek için gidiyor olabilirler. E, ve böyle şey olmuş olabilirler. Böyle e, orada çocukluklarını geçirdiği yerden ayrılmak için böyle üzülmüş ya da böyle yeni bir yere e, gitme e, şeyinden dolayı, yolculuğundan dolayı heyecanlanmış, meraklanmış da olabilir. Bircim? Öğretmenim e, bence de siyah renkler daha ...karamsarlığı temsil ediyor çünkü... ...böyle siyah griye... ...daha karamsar renkleri temsil ettiğini düşünüyorum. Ee, ve bence şöyle söyleyeyim... ...gittiği için mutlu değil... ...ama bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyor. Çünkü öğretmenim şimdi ben göçecek olsam... ...bence insanlar göçleri için mutlu olmazlar. Çünkü yani elbet kötü bir yerde yaşıyorlarsa... ...hani oradan gidecekleri için mutlu olurlar ama... ...yani birkaç gün boyunca yürüyen insanlar var ve bu eşittir yorgunluk. Evet. Ee, hangi nedenlere bağlı olarak göç ettiklerine göre değişen de bir durum tabii değil mi? Peki Kumsal? Bana şey gibi geldi. Yani e, oradaki iskelete benzetiği bazı arkadaşlarımın insanlar e, daha siyahken bulundukları ortam rengarenk. Yani böyle çok canlı, sarı, koyu sarı işte e, yeşil, mavi falan o tonlarda şeyler var. E, aslında bu Bence şöyle bir şey çıkarabiliriz buradan. Yani bulunduğum ortama rağmen eğer sen mutsuzsan orada mutsuzsundur yani. Zeynep. Öğretmenim ben şöyle düşünüyorum. Belki de başta burayı mağara diye bu sarılığı mağara diye yorumlamıştım. O tarz bir şey. Ama artık farklı düşünüyorum. Çünkü... Sadece böyle insanların yoğunlaştığı yerler var ve yani o mağaranın dışında bir martı da var ama o martı yani martı oraya sıkışmış olamaz. Orada bir yol olmuş olur, olabilir ama insanların olduğu yerler böyle daha bir açık renkli. Ama yani bu açık renkli diye mutluluk olacak diye bir şey yok belki de Yani Onların farklı bir şeyi var. Ne isim verirdiniz bu resme şöyle bir genel olarak baktığımızda? Konuştuklarımız ışığında. Rüzgar? Gezintiye çıktım. Gezintiye çıktım. Başka? Aklınıza isim önerisi geliyor mu? Biz bu resmin ismine göç dedik. Ee, maalesef herhangi bir bilgiye rastlanmıyor. Birazdan söz edeceğim. tiraje dikmenlere dair e, okuduğum birkaç bir şeyden. Bu tema üzerinde konuşacağız çok belli ki. Ama sizler ne isim verirdiniz? Çınar? Öğretmenim etraflarındaki renkler açık renkler ama insanlar... Ka karanlık bir renge büründükleri için ben aydınlıktaki karamsarlık. Ee, öğretmenim ben açıkçası şu iskelet çok kafayı taktım. O yüzden e, iskeletlerin göçü derdim. Benim. Öğretmenim ben e, böyle söylediğim gibi acı bir olay yaşandığı için acı günler derdim. Ama yani İnsana göre değiştir ama benim için de acı yani. Hı -hı. Bu sizin de yaptığınız benzetmelerden hareketli tabloya koyduğunuz isimlere ve duygu durumlarına dair göndermeler fark ediliyor. Kumsal'ınkinde de öğrenelim. Sonra döneceğiz yeniden. Burada yaşananlar neler olabilir? Üzerine yine konuşmaya devam edeceğiz. Programın ikinci kısmında. Ee, ben yalnız Mart'in derdim. Çünkü bütün insanlar yani oradaki bütün e, iskelet gibi olan şeyler e, beraber göç ediyormuş gibi. Yani bir işte Çınar'ın da benzettiği gibi, kabile gibi göç ediyormuş gibi. Ama Mart yalnız ve tek bir yere gidiyor. Onun yalnız dikkatini çekti. Çocuklar birazcık fikir vermek isterim aslında. Halen sürmekte olan Paris ve Türkiye'deki... Böyle miras davaları yüzünden bu eseri e, bilinmiyor sanatçının Tiraj'e dikmenin. Bu eserinin de adına ve yapıldığı yıla ait bir bilgiye ulaşamadığımızı yeniden belirtelim. Programa henüz katılan dinleyenlerimiz için. Tiraj'e dikmenin e, göç teması üzerine yapmış olduğu resme bakıyoruz biz bir yanda. Büyükada'daki Adadaki evinde bulunan eserlerine dair bir süre önce e, İstanbul Üniversitesi'ne bağışlandığını okumuştum ben. Türkiye'nin az bilinen ressamlarından biri Tiraj'e dikmen. E, göç temasının resimlerinde sıkça işlediğini biliyoruz. Sanatçının İstanbul İstanbul Üniversitesi'nde iktisat okumuş olması ve bu alanda doktora çalışmasını yapmış olması göç konusunda gösterdiği ilginin bir nedeni gibi görülebilir. Gençlik döneminde yaşadığı bu deneyimi göç kavramını genişleterek birçok eserinde işlemiş. Ekonomik nedenlerden kaynaklı aile göçlerinin yanı sıra zorunlu nedenlerle yapılan kitlesel göçleri de yapıtlarında konu etmiş. Bizim burada ele aldığımız eseri esasında bildiğimiz çok tanıdık bir manzara sunuyor bize. İnsanlar topluca sadece yanlarında e, alabildikleri kadar eşyayı almış e, yürüyorlar. Sizlerin de belirttiği gibi kimisinin evcil hayvanları e, var bu zorlu yolculuklarında onlara eşlik eden. Böyle bakınca resim bunun e, nasıl bir göç olduğunu düşündürüyor. Bazılarınız sanki biraz zorunlu bir durummuş gibi, zor bir durumda kalmışlar gibi yorumladı. Buna yeniden döneceğiz. E, i̇nsanların arka fonunu oluşturan renkleri de biraz yorumlamaya çalıştık. İçinde bulundukları bir kötü koşulları ifade ediyor mu, etmiyor mu ya da aksini mi e, gösteriyor diye fikir yürüttük. Dinleyenlerimizi yeniden hatırlatalım. Traje dikmenin resmini yorumluyoruz. İsmine dair herhangi bir şey bilmiyoruz. Biz isimler koyduk. Gezintiye çıktım. Aydınlıktaki karamsarlık dedi Çınar. İskeletin göçü. E, acı günler dedi Zeynep. Ve Yalnız Mart'a ya dikkat çekti kumsal koyduğu isimle. Şimdi çocuklar, madem yani göç dedik, göç teması üzerine çalıştığını biliyoruz. Bu konuda biraz bilgi aktardık. Ne demektir göç? Yani insanlar hangi nedenlerle göç ederler? Yani ülkelerinde bir savaş olduğu için göç edebilirler. Ya da yani benim aklıma bu geliyor. Ne? Öğretmenim atıyorum bir ülkede yaşı bir ülkede yaşayan Başka bir ülke vatandaşısınızdır ama o ülke artık sizi kabul etmiyordur. Yani sizi ülkeden atmıştır gibi o bir hmm. neden olabilir. Deprem olmuştur ve eviniz e, göçük altında kalmıştır ve siz de başka bir yere taşınmak zorunda kalmışsınızdır. Evet, bir doğal afet de olabilir. O zaman savaşın dışında doğal afet durumu sizi yerinden et, yerinizden etmiş ve yeni bir yer arayışına, yeni bir yuva arayışına yönlendirmiş olabilir. Zeynep. Örneğin belki uzun bir hikaye olacak ama bir yere gidersiniz ve işlemediğiniz bir suç olur yani bir suçu işleyen size suçu atar ve diğer halk da bunlara inanır ve sonra da derler ki işte gidin ülkemizden siz de istemiyoruz siz böyle suçlar işliyorsunuz derler ve siz de bu baskıların altında ezilemeyip gidersiniz. Evet yani sürülmüş dışlanmış olursunuz yaşadığınız ülkede evet. sürgün edilmiş olursunuz. Öğretmenim benim aklıma şöyle bir durum geldi. Diyelim yaşadığın seyir yaşadığın yer çok kalabalık bir yer. Ve sen artık bir yerden bir yere ulaşım yapamıyorsun ee, ve gerçekten çok zorlanıyorsun bu kalabalık nedeniyle. O yüzden de bence göç ediyor olabilirsin daha sakin bir yer. Siz yaşadığınız yerden göç etmek ister miydiniz ve neden Zeynep? Öğretmenim ben şimdi iki seçenek var. Gideceğim yeri göre değişir şimdi. Beni böyle hiç dilini bilmediğim, hiç şeyini e, kültürünü tanımadığım, hiç de böyle uzaktan yakından alakam olmayan Ta dünyanın öbür ucuna yollarsanız ben orada kara kararım. Hocam? Ee, öğretmenim ben şimdi bir bakımdan evet, bir bakımdan hayır. <gülüyor> şimdi e, ben yaşadığım yeri çok seviyorum. E, gerçekten bence her anlamda çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. İzmir'in, Türkiye'nin. E, o yüzden göç etmek istemezdim. Ama e, şöyle Türkiye bölgesinin bazı yerlerinde... Deprem sıkıntıları oluyor, doğal afetler çok fazla oluyor e, ve bu nedenle belki başka bir yere göçme isteğim olabilirdim. E, ama yine de e, yani Türkiye'yi çok seviyorum. Hı -hı. Yani aslında Zeynep'in de dediği gibi e, nereye gideceğime bağlı olarak yani mesela e, gidip Çin'e gidemem yani çünkü orada hani hem dilini öğrenmek çok zor. Yani bayağı zor. Ama mesela gidip İngiltere'ye, Almanya'ya falan hayatım sonuna kadar bile göç ederim yani. Çok iyi koşullarda bir yer olursa. Evet. Evet. Şener, sen ne düşünüyorsun? Hocam Türkiye dışında her yere giderim mi? Neden öyle söyledin? Hocam Türkiye'de çok fazla deprem oluyor. Çok fazla doğal afet yaşanıyor. Bunları da iyi değil hocam. Hı hı. Aynı zamanda ekonomik nedenler de. Seni göçe zorlayan çok fazla neden var <gülüyor> ki de. Rüzgar sen ne söylemek istersin? Ben burayı çünkü e, ne olursa olsun diğer ülkelerde de başımıza gelecek ve benim burada bir sürü anım var, e, bir sürü arkadaşım var, onları bırakıp gidemezdim. Peki şey var mı hiç e, ailenizde göçle gelen birileri var mı göç etmek zorunda kalan birileri olmuş mu? Çınar. Hocam annem Bulgaristan'dan Türkiye. E, benim hem anneannem hem de dedem e, birbirlerinden farklı olarak hani e, çift olarak değil e, farklı olarak Kıbrıs'tan Türkiye. Türkiye'ye göç etmişler. Türkiye'de tanışmışlar o şekilde yani. Peki e, diyelim ki yerimizden kıpırdamıyoruz. Göçle gelen e, birileri olsaydı elinizi paylaşmak ister miydiniz? Birce? öğrenelim benim şimdi açıkçası benim bu soruya kişiliğe göre değişir cevabım. Çünkü eğer insan kötü bir insansa ben niye onu evime çağırayım ki? Kötü bir insanla bir arada olmak istemezdim. Ama eğer iyi bir insansa... ...eğer iyi bir insansa tabii ki de ona yardım ederdim. Gür? Aram benim tabii ki beni kötü etkileyecek kişilerden uzak dururdum... ...ve onu evime almazdım ama tabii ki de iyi insansa, hoşgörülüyse. E ben onu evime alırdım. Hatta ya yani arkadaş olurdum, telefon numarasını alırdım... O kişinin zor durumda olduğunu hatırlatmak istiyorum. Önemli bir nokta bu. Yani yerinden, evinden edilmiş ve zorunlu nedenlerle evinden ayrılması gerekmiş bir kişiyi evinde ağırlamaktan söz ediyoruz. Bu önemli bir nokta. Bunu hatırlatmak istiyorum. İyi bir insan, kötü bir insan konusu üzerine Çınar. Hocam bana karışmıyorsa evimde gelsin işte İstediği kadar kalabilir ama bana karışmasın hocam. Kitaplarıma, bilgisayarıma dokunmasın hocam. İstediğini yapabilir. Çok iletişim kurmazdım ben. Yani Zeynep Rüzgar'ın söylediği Biraz da açar mısın onu? Yani kendi alanına müdahale olmasını istemediğin için mi? Yani hocam, şöyle söyleyeyim. Yani ben daha çok bireysel... Vakit geçiriyorum zaten bilgisayar hmm. oynayarak, kitap okuyarak falan. Yani o bireyselliğimin bozulmasını istemiyorum. Sen? Başlarda tanımaya çalışırdım. Tabii hani e, benimle yaşıtsa, evime alayım kötü bir insan olsa bile. Çünkü hani orada yardıma ihtiyacı var. İlk önce tanımaya çalışırdım. Eğer e, iyi bir insansa yani bana yardımcı olabilecek, kafa dengim değilse e, daha uzak durabilirim. Sadece evimde ağırlardım. E, İhtiyaçlarımı falan karşılardım. Ee, ...onun dışında bir şey yapmazdım bu şekilde. Siz nasıl karşılanmak isterdiniz böyle bir durumda olsaydınız? Ee, en çok neyi özlerdiniz, neleri beklerdiğiniz o gittiğiniz yerde... ...nasıl karşılanmak isterdiniz Rüzgar? Bir ilgi çünkü e, daha yeni geliyorum ve... ...bana alışması biraz zaman sürecek ama onun arkadaşlarımı korumaya çalışıyorum. Şunu hatırlatacağım, zorunlu koşullar yani zor durumda olduğun için... ...evinden ayrılman gerekiyor, bir başka yere gidiyorsun... En çok neyi özlersin ya da neyi beklersin? İnsanların seni nasıl karşılamasını umarsın? Kumsal? Aslında ben de Rüzgar gibi hani çok bir şey beklemem sonuçta. Hani Rüzgar'ın da dediği gibi ilk defa gittiğim bir yer birazcık hani yöresini görmeye, alışmaya çalışıyorum. Ee, öğretmenim şimdi e, ben de açıkçası bir ilgi hemen böyle bana ilgi göstereceklerini beklemem açıkçası. Çünkü arkadaşlarımın dediği gibi yeni gelmişim ve beni daha tanımıyorlar bile. Ama hani ben de oraya ısınmaya çalışırdım ve e, hani insanlar işte beni biraz tanıdıktan sonra zaten az çok yardım edeceklerini düşünüyorum. E, şunu da söyleyeyim e, ben eğer hani çay şey olsaydım hani büyük olsaydım ve göç etseydim e, o zaman orada iş bulmaya çalışırdım. E, ve en azından orada kazandığım parayla da kendime Ev almaya çalışır. Hı -hı. Tüm bunlarla birlikte bir, bununla ilgili problemlerle de karşılaşabilirsin. Oraya uyumlanma konusunda, iş bulma konusunda bu problemler e, başka neler olabilir? Gel. Ben yurdumu çok özlerdim ve e, yani ve babam eğer ayrıysa orada bulunduğum durumda onları çok özlerdim ve Orada yaşadığım anılarımı özlerdim. Uygusallaşırdım yani. Hı hı. Ve gidiyorsunuz ve orada bir takım problemlerle karşılaşıyorsunuz. Ve bu olası problemler karşısında ne tür çözümler üretilebilir Çınar? Öğretmenim ben e, hoş karşılanmasam da hoş karşılamsam da direkt e, bir gün ya da yarım gün falan bir yerde durur. Sonra o yerden giderdim yani. Problemin oluşmasına fırsat izin vermezdim. Tamam. Yani sürekli hareket halinde olurdum. Biraz zorunlu bir göç durumu varmış gibi, daha zor bir durum varmış gibi düşünürsek, yani istediğiniz zaman oradan e, çıkamayabilirsiniz. O sorunlarla başa çıkmanız gerekebilir. Böylesi bir durumda ne tür çözümler üzerine fikir yürütebiliriz Birce? Öğretmenim, e, şimdi açıkçası zorunlu bir göç e, yaşadığımız için Biraz aslında orada kalmaya mecburuz ne kadar çok sorun yaşasak da. Aslında orada kalmaya mecbur kalıyoruz. Eğer yaşayacak bir yerimiz yoksa, kalacak, barınacak bir yerimiz yoksa orada kalmaya biraz da mecbur kalıyoruz. Ama eğer istekli bir göç olsaydı ben de istenmediğim yerde durmazdım. Neticede şunu hatırlatmak isterim. Ee, bu zorunlu durumda İnsanın göç ederek kendini yeni bir e, yuva araması, yurt araması aslında bir nevi onun hakkı mıdır? Her insanın e, böyle bir hakkı bulunuyor mu sizce? Ne düşünüyorsunuz? Çınar? Hocam bence göç bir hak değil, bir hak ihlalidir. Çünkü göç, zorunlu göçten bahsettiğimiz zaman... Ee, yani ya durumu savaş oluyor ya da ülkeden atılma gibi oluyor ama insanın temel haklarından biri barınma ve yaşamadır yani savaş ortamında bulunmama diye bir hakkı da vardır. Yani savaş çıkması direkt bir hak ihlalidir. Burada savaş yüzünden eğer göç ediyorsak göç bir Hak değil, direkt hak ihlali oluyor. Aha, yani insanın göç etmeye zorlayan nedenler e, hak ihlal ihlalidir demek istiyorsun. Evet. Yani savaşın kendisi bir e, yaşam e, hakkını savunmamız gerektiren bir durum zaten diyorsun. Yoksa göç etmek hakkı ya da sığınma hakkı bulunuyor aslında insanların insanca koşullarda yaşama hakkı her insanın bulunuyor diyorsun. Diye bir düzeltme yapmak istiyorum çünkü görüşünü paylaşırken ilk anda göç etmeye hakkı yokmuş. Bu bir hak ihlaliymiş gibi anlaşıldı. Zeynep? Ee, öğretmenim bence bu, bu tabii ki de bir haktır yani. Bizim herhangi bir savaştan korunma hakkımız olduğunu düşünüyorum. ben Hatta bu bence yasa ta, yani anayasada olan bir şey olabilir. Ee, ve ee, mesela eğer o ülkemizden doğal afetler yüzünden ayrıldıysak bence bu bir hak ihlali olmaz çünkü doğal afetleri başka bir insan yapmıyor evet. ee, ve ama yine de bence doğal afet olmasına rağmen savaş olmasa bile bence herhangi bir şekilde gitme, e, korunma hakkımız vardır bir şekilde Birce? Öğretmenim bence bence de göç bir haktır çünkü e, diyelim senin olduğun yerde bir savaş var ve hani ne yapacaksın hani savaşın olduğu yerde nasıl hayatına devam edeceksin? Göç e, etmeye başvuracaksın ve göç edeceksin. E, o yüzden bence göç etmek bir hak. Rüzgar. Göç etmek bence de bir haktı ve bunun sebebi de insanların zor durumdan zor durumdan kurtarılması yani bir insan aç kalınca onun giderilmesi için. Market'e falan gider ve bunda da dördüncü sınıfta öğrenmiştik. Haklar diye bir konu vardı, orada bahsediyordu. Savaştan, terim savaştan kaçtığımızda da bize barınma hakkı vermeliler. Kendimize hı. ihtiyaçlarını gidermeliler. Komiser? Bence kesinlikle bir hak, yani hak değilse de olmalı Zeynep'in dediği gibi anayasada falan e, yoksa olmalı. Ondan sonra da bence kesinlikle bir haktır çünkü bir insan kendi ülkesinden zorunlu bir şekilde göç ettiğinde barınma hakkı falan işte ya da göç hakkı olması lazım. Çünkü savaşılan yerde olmak çok tehlikeli bir şey ya da işte çok fazla doğal afetin olduğu bir ülkede olmakta. Özellikle de çocuklar için. Yaşadığımız dünyanın bugün en temel küresel sorunlarından biri bölgesel savaşlar işte doğal afetler ve ekonomik nedenlerle e, zor durumda kalmış işte can güvenliği olmayan evini işini kaybetmiş insanların e, kitlesel göçleri e, üzerine konuşmuş olduk. Bugün acilen insanları e, göçe zorlayan bu nedenler üzerinde düşünülmesi ve çözümler üretilmesi gerekiyor öyle görünüyor ve bu kitlesel göçler öncelikle göç etmek zorunda kalan insanlar için olmak üzere. Göç edilen yerlerde de önemli sorunları yer açıyor, yol açıyor esasında Bunlar üzerine biraz konuşmaya çalıştık. Göç etmek yani göç etmek zorunda kalmak insanın doğup büyüdüğü yerlerde sevdiklerinden ayrılması kendi yaşam alanlarını bırakarak canları pahasına bir bilinmeze doğru yola çıkması öyle görünüyor ki hiç de keyfi ve istenen bir durum değil. E, bütün canlılar doğal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yerde yaşamak isterler. Sizin de değindiğiniz gibi insanlar söz konusu olduğunda bu e, arayışa biz ne diyoruz? Yuva arayışı, yurt arayışı diyoruz. İnsan hakları evrensel bilgisi e, herkesin ölüm tehdidi olmadan güvenli bir şekilde yaşayabileceği, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yurdunun olmasını temelde hak olarak tanımlıyor aslında çocuklar. E, bu taleplerin e, herkesin başka bir ülkeye e, bu taleplerle e, sığınma hakkının e, olduğunu ifade ediyor. Evet, biz de işte Traje Dikmen'in seçtiğimiz eseri ve bize yaşadığımız dünyanın güncel ve önemli bir sorunu üzerinde birlikte düşünme ve konuşma fırsatı sağladı. Konuyla ilgili daha böyle hak temelli yaklaşarak daha çok ayrıntıya e, da girebilirdik tabii. Ancak süremizin sonuna geliyoruz. Biz bugün Traje Dikmen'in eserinden yola çıkarak Göç, yurt, yuva, sığınma, işte mülteci, haklar, sınırlar, paylaşmak gibi kavramlar üzerine yoğunlaşan görüşlerimizi paylaştık. Ve yeniden başka bir programımızla yeni bir sanat eseri üzerine düşünmek ve fikir üretmek için buluşmak üzere diyoruz. Ve görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.